Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu ve Selamu ala Eşrafil Murselin, Seyyidina ve Mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, yine bir sohbette sizlerle beraberiz. Bu beraberliği lütfeden Rabbime hamd ediyorum. Bahşettiği nimetlere şükrediyorum ve de Sebebi necatımız, Resulümüz sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamla söze başlıyorum. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimde sizlere ayet Kürsi'den bahsedeceğim rahman. Biliyorsunuz Ayet-ül Kürsi, ki biz Ayetel Kürsi olarak genelde halk arasında söylüyoruz. Ben de öyle söylemem herhalde daha doğru olur ayet Kürsi, bizim için Cenab-ı Hak Hazretlerinin lütuflarından, ikramlarından, ihsanlarından ve o ihsanların en muhteşemlerinden biri. Biz onu çokça okuyoruz. Okumaya da devam edeceğiz inşallah. Ama bakın size bugün ayet Kürsi'ye hem mana vereceğim kısaca, hem de onun faziletinden bahsedeceğim, inanın... Birçoğunuz ben bu kadar olduğunu bilmiyordum diyeceksiniz değerli efendim. Onun için inşallah bugün Kur'an-ı Kerim'den bu yüce ayeti celile ile beraber olalım. Bunu anlamaya çalışalım ve bunun fazilet ve bereketini görelim. Bundan sonra inşallah daha çok okuyalım. Bunun için dediğim gibi bugün sizlere ayet Kürsi'den bahsedeceğim. Biliyorsunuz. Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyûm. Başlıyoruz ve okuyoruz. Sabah okuyoruz, akşam okuyoruz, namazlardan sonra okuyoruz. Herhangi bir sıkıntımız olduğu zaman okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz. Okumaya devam edeceğiz ama bundan sonra inşallah daha hem daha çok okuyacağız hem de bilerek okuyacağı değerli kardeşler. Ayetel Kürsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadeyi halilerine göre Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin manaca en şereflisi, en yücesi, en büyüğü. Bir gün Übey bin Ka'ba sormuş ki Kur'an-ı Kerim'in kendisinden alınması kendisinden öğrenilmesi tavsiye olunan sahabeyi kiram efendilerimizden bir tanesi Übey bin Ka'ab. Kur'an konusunda sahabenin en önde gelenlerinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona soruyor. Ya Übey biliyor musun Kur'an-ı Kerim'deki şanı, şerefi en yüce olan ayeti kerime hangisidir? En azim ayet. Allah'ın ayetleri arasındaki en yüce ayet hangisidir? Biliyor musun? Dedim ki diyor Übey bin Ka'b Allah ve Resulü daha iyi bilir ya Resulallah. Ali'ye salatu ve selamı biraz sükût ettiler. Biraz sonra tekrar sordu aynı soruyu Übey bin Ka'b'a. Ey Ebu Münzir lakabı öyle. Kur'an-ı Kerim'deki şanı en yüce ayet hangisidir biliyor musun? Bu defa Übey bin Ka'b cevap veriyor. Ya Resulallah. ...siz daha iyi bilirsiniz ama herhalde... Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Yani bizim ayet-ül kürsi dediğimiz ayet. İlmin sana mübarek olsun... ...ey Ka'b buyurdu aleyhisselatü vesselam. İsabet ettin. Doğru söyledin. Tebrik ediyorum. Hani Araplar suyu içen bir kişiye biz afiyet olsun deriz ya... ...mesela su vermişiz misafirimize... Alırken afiyet olsun deriz ya, onlar da henni enderler. Afiyet olsun'un karşılığı ama daha geniş bir mana var. Mübarek olsun, bereketli olsun gibi bir anlam da var içerisinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sana hayırlı olsun, mübarek olsun, bereketli olsun ilmin diye doğru söylediğini te tebrik ve takdir buyurdular. Değerli kardeşlerim, ayetül kürsi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ...bir gecede nazil olmuş. Gecenin yarısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...Cenab-ı Zeyd radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri'ni çağırıyor... ...ve bana bugün mühim bir ayet nazil oldu diye hemen yazdırıyor. Ve de bir ihtişamla nazil olmuş. Diyor ki müfessirlerimiz... ...ayet-ül kürsi nazil olduğu gece... Yeryüzündeki bütün putlar kendiliğinden yüzüstü yıkıldılar. Bütün krallar ayakları sürçtü ve yere kapandılar. Ve o bütün kralların başlarındaki taçları yere düştü. Dünyanın neresinde olurdu? Yerlere yuvarladılar. Dünyada öyle enteresan bir hal oldu ki, İmamı Kurtubi tefsirinde böyle aktarıyor, şeytanlar birbirlerine çarpışarak kaçışmaya başladılar. Ne olduğunu bilemiyorlar ama kaçışıyorlar. Bir manevi baskı. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin onlara sanki böyle bir cezası gibi. Kaçışıyorlar. Hemen İblis'e geldiler. Dediler ki dünya bir alem oldu. Yer gök karıştı. Ne oldu? Dedi ki İblis araştırın bakalım ne olmuş? Medine'ye geldiler. Baktılar ki ayetül kürsi nazil olmuş. Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'den bu azim, bu yüce ayeti kerimeyi inzal buyurdu. Bunda bir mana var, bir anlam var. Şeytanların paniklemesinden, iblisin korkmasından ortaya çıkan bir mana var. İnşallah onu beraberce görmeye çalışacağız. Değerli kardeşlerim, rivayet olunuyor ki, büyüklerimiz diyorlar ki, Allahu u Zülcelal Hazretlerinin indirdiği bu ayetin hem dünyada hem de ahirette inanan müminlere fevkalade faydası var. Öyleyse okuyacağım. Hani mesela yolculuğa çıktığımız zaman okuyoruz değil mi? Otobüse binmişiz veya arabamıza binmişiz. Şehrin içerisinde sabahleyin işimize gelirken bile arabamıza binmişiz değerli kardeşlerim. Veya sabahleyin kalkmışız evimizde. Hanım kardeşlerim bir yere gitmeyecekler. Evlerinde mümkün olsa da yedi defa ayetel kürsü yok. Bunu bize büyüklerimiz yolculuğa çıktığımız zaman hep tavsiye etmişler. Bakın Söz açılmışken babamın ve diğer büyüklerimizin, hocalarımızın bize tavsiyelerini bu konuda aktarayım size. Yolculuğa çıktık mı? Önce çıktığımız şehirde bulunan bütün müminlerin ruhlarına bir Fatiha okuruz. Bu adettir, güzeldir. Onlarla manevi irtibattır, alışveriştir bu. Bir Fatiha okuyoruz, üç ihlas okuyoruz ve de önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna... Sahabe-i kiram efendilerimize bütün inananlara mesela ben Konya'dan çıkıyorum. Bursa'daki kardeşim Bursa'dan çıkıyor. Erzurum'daki kardeşim Erzurum'dan yolculuğa çıkıyor. Erzurum'dan çıkarken böyle bir fatih akıyoruz. Başta Resulullah'a hediye ediyoruz. Sonra bütün inananlara ve orada o şehirde bulunanlara. Zaman zaman bunu yapmalıyız. İlla yolculuk lazım değil. O kabirde olanlar biliyorsunuz bizden hediye bekliyorlar. Sonra 7 ayetel kürsi en az 7 ayetel kürşeyim okumamızı büyüklerimiz bize tavsiye ediyorlar. Birincisini sağımıza, sonra solumuza, önümüze, arkamıza, aşağıya, yukarıya. Yedincisi de yedincisini de diyorlar böyle içinize çekin okuduktan sonra. Nefesinizle içinize çekin ki vücudunuza şifa kaynağı olsun, huzur kaynağı olsun, bereket kaynağı olsun. Hem dünyada faydası vardır, hem de ahirette büyük ecri vardır. Zaten biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den okunan her harfe Cenab-ı Hak Hazretleri 10 sevap verecek. Bunu daha önce gördük. Bir de bu okunan ayeti kerime şanı ve şerefi en yüce olan Kur'an-ı Kerim'deki en azim ayet olursa Cenab-ı Hakk'ın vereceği ecir fevkalade olacaktır. Bakın göreceğiz inşallah. Dünyadayken afetlerden, bela ve musibetlerden, çilelerden korurmuş bizleri ayet-i Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz hazretlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Elmallı hamdefendinin Efendi'nin tefsirine bakacak olursanız Ahmed İbni Hanbel'in naklettiği şu hadisi şerifi orada görebilirsiniz değerli kardeşlerim. i̇mam Ahmed Ahmet bunu müsnedinde nakletmiş. Efendim büyük müfessirimiz Elmallı Hamdi Efendi de Ayet-i Kürsi'yi tefsir ederken bunu esere kaydetmiş. Buyuruluyor ki Kur'an-ı Kerim'deki en büyük, en yüce, en şerefli ayet, Ayet-el Kürsi'dir. Bunu her kim okursa, Allah'u Zülcelal Hazretleri o anda, o saatte, yani onu okuduğu anda kendisine vazifeli bir melek gönderir. Hadis-i böyle buyuruyor. Ertesi güne kadar o melek, o kişi için hasenat yazar, günahlarını da siler. İyiliklerini yazar, günahlarını, seyyihatını da yok eder ve bu ayeti kerime bu ayetel kürsiyi bir evde okunacak olursa bakın burası çok mühim. Bir evde okunacak olursa şeytanlar o evden 1 ay 30 gün uzaklaşırlar. 30 gün o evi terk ederler. Değerli kardeşler. müftülükte fetva nöbetinde olduğumuz zaman veya tanımadığımız kişiler müftülükten diğer sağdan soldan mesela telefonlarımızı alıyorlar ve bize telefon ediyorlar. Tabii bizim vazifemiz onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışmak. Ama son zamanların inanın en ciddi sıkıntısı ve en çok sorulan sorular bu ruhi daralmalar, sıkıntılar, stresler. Hocam işlerim bir türlü rast gitmiyor. Gönlümde bir daralma var, bir türlü atamıyorum. Efendim bir gönül huzuru elde edemiyorum. Devamlı kafamda bir düşünce var, rahat edemiyorum. Hep böyle sorular, hep böyle sorular. Sonra Rabbim muhafaza buyursun. Son dönemlerde artan çok korkunç ve kötü bir hastalık, sihir ve büyü işi de yaygın. Daha eskiye nazaran daha yaygın hale geldi. Bu konuda da çok şey isteniliyor bizden ve de çok soru soruluyor. Değerli kardeşlerim, işte çaresi. İşte çaresi. Gönlümüzde bir sıkıntı var. İşte devam. Huzurumuz yok. Kalbimiz daralıyor. Göksümüz daralıyor. Başımızda bir sıkıntı var. Düşünceleri bir türlü atamıyoruz. Bir huzur bulamıyoruz. İşte çare. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar. Eğer bir yerde ayetül kürsi okunursa o evi şeytanlar 30 gün terk ederler. Devam ediyor. Ve 40 gün o eve ne sihirbaz bir kadın hani o büyücüler var ya Allah şerlerinden ümmeti Muhammed'i esirgesin. Bu konuda Özel bir sohbet etmeye de değer diye düşünüyorum değerli kardeşlerim. Çünkü çok sıkıntısı olan insanların olduğunu görüyorum. Allah bütün şerillerin şerrinden bütün din kardeşlerimizi muhafaza buyursun. Ama bu yola başvurmak korkunç bir tehlike. Hem dünyayı mahvetmek inanın hem de ahireti tamamen cehennem kılmak demektir. Sihire, büyüğe, sihirbaza, büyücüye müracaat etmek. Rabbim muhafaza buyursun. Ama Ayet-i Kürsi'yi okuyan kişi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 gün o eve ne sihir yapan bir erkek ne de sihir yapan bir kadın giremez, zarar veremez, yaklaşamaz diye de buyuruyorlar. Onun için Ya Ali, Hazreti Ali Efendimiz'e Resulullah buyuruyorlar ki Ey Ali bunu evlatlarına öğret, komşularına öğret, dostlarına, yakınlarına öğret. Bilesin ki Kur'an-ı Kerim'de bundan daha büyük bir ayetik Kerim'e nazil olmak. Burada hemen şöyle bir şey hatırlayabiliriz. Hocam, Kur'an ayetlerinin arasında fark mı var? Hepsi Kur'an ayeti, hepsi Allah'ın kelamı değil mi? Doğru. Hepsi Kur'an ayeti. Hepsi Allah kelamı. Hepsi ile ibadet edilir. Namazda biz hepimiz hepsini okuyabiliriz. Hepimiz hepsini okuyabiliriz. Yani, İhlas suresini de namazımızda okuyabiliriz ibadet niyetiyle veya onun haricinde Tebbet suresini de okuyabiliriz. Ama... Man, mana bakımından, anlam bakımından, içerdiği hikmetler ve sırlar bakımından arada farklılıklar var. Nasıl? Bütün peygamberler birbirine eşit. Hepsi Allah'ın peygamberi. Ama bizim peygamberimiz bir başka peygamber. Biz onu daha çok seyret, daha çok saygı duyarız. Çünkü o bizim her şeyimiz. Değil mi efendim? Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri de Allah'ın ayetleridir. Kur'an-ı Kerim ayetleridir. Ama manalar farklıdır. İçerdiği mana, ihtiva ettiği öz, içindeki sırlar bakımından arada demek ki farklılıklar var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayet kürsi Kur'an-ı Kerim'deki şanı şerefi en yüce olan, en azim olan ayettir diye buyuruyor. Demek ki bu konularda sıkıntısı olanlar, gönül darlığı olanlar, huzursuzlukları olanlar, Hani işte değişik şeylerden, değişik zararlı varlıklardan şikayet edenler. Çare nedir? Ayet-el bolca okumak. Onun için diyorum, sabahleyin kalktığımız zaman okuyalım. Arabamıza bindiğimiz zaman okuyalım. Yolculuğa çıktığımız zaman okuyalım, okuyalım, okuyalım. Genç kardeşlerime mesela imtihanları var. Muvaffakiyet için okuyalım. Yani aklınıza ters şeyler de, yanlış şeyler de gelmesin. Yani böyle e, biz üfürükçü mü olacağız? Hani bazılarının tabiriyle. Yok öyle demiyorum. Bunlar dua. Tabii bunları okuyacağız. Ben daha önce sizlere söyledim. Fatiha'yı okuyacağız. Ayet-el okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'den şifa ayetlerini okuyacağız. İhlas okuyacağız. Felak okuyacağız. Nas okuyacağız. Hastalarımızı bir, önce bir, onunla tedavi edeceğiz. Kendimizi önce onunla bir tedavi edeceğiz. Tabi değerli kardeşlerim doğruyu söylemek lazım. Okuyan ağızdan ağıza da fark olur mu? Olur. Yani bazen okuduğumuz şeyin bir defa inanmak lazım. Allah'ın bu vasıta ile ayetül kürsi aracılığı ile şifa vereceğine, lütfedeceğine, ihsan edeceğine, gönlümüze huzur vereceğine inanmak lazım. Çünkü biz sebep işleyeniz o sebep ama yaratıcı olan Allahu Zülcelal Hazretleridir. Hal böyle olunca bu sebeplere biz teveccüh edeceğiz. Felak nas konusunda söylemiştim. Yine söylüyorum. Ayetül Kürsi'yi böyle okuyoruz mesela. Bir sıkıntımız var, bir rahatsızlığımız var. Hatta maddi rahatsızlıklarımız için bile değerli kardeşlerim. Okuyoruz. Abdestli daha güzel. Mutlaka abdestli olalım. Okuyoruz. Böyle avucumuza üflüyoruz. Ve onunla bütün vücudumuzu mesediyoruz. ediyoruz. Tarif de ediyorum diye de kardeşim. Niye? Hz. Ayşe annemiz buyuruyorlar ki çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. Her gece Allah'ın Resulü yatacağı zaman İhlas felak nas yani ulamzurrabil felak, ulamzurrabil nas okur bütün vücudunu o masum peygamber o vücudu nur peygamber ümmetine ör örnek olsun diye böyle Kur'an ayetleriyle sıvazlardı mesedet. Şifa. Öyleyse ayetel kürsüyü okuyacağız. Bilhassa cin işi için, ruhi sıkıntılar için, stresler için ve o zararından çekindiğimiz kötü varlıklar için ayetel kürsüyü bolca okuyacağız. Felak nasıb bolca okuyacağız. Onun da inşallah tefsirine ayrıca müracaat edeceğim. Bir sohbetim de de inşallah İhlas ve muhafazeteyn yani Kulümzu Rabbil Nas'ın tefsirini siz değerli kardeşlerime getirmek istiyor gönlüm. Hazreti Ömer Hazreti Ömer radıyallahu anhüm Hazretleri bir gün bir cinle güreşti diyor. Ya bunları şu elimdeki İmamı Kurtubi Hazretleri tefsirinden naklediyor. Arzu edenler bakabilirler. İmamı Kurtubi'ye veya diğer tefsirlerimize Ayetül Kürsi'nin tefsirine bakın. Bütün benim bunu anlattıklarımı göreceksiniz değerli kardeşlerim. Bir gün diyor bir cinle güreş tuttular. Hazreti Ömer, radıyallahu anh, Hazretler onu tuttu ve basakladı. Gücüyle, iman gücüyle. Dedi ki, altındaki cin, "Ya Ömer, eğer beni serbest bırakırsan, bana müsaade edersen, bana merhamet edersen, sana bir şey öğretirim ki onunla bizim şerrimizden güvende olursun." Hazreti Ömer, radıyallahu anh, Hazretler, "Söyle bakalım." dediler. Eğer ayet Kürsi'yi okursan, yani ayet Kürsi'yi okursanız, biz size zarar verelim. Ve Hazreti Ömer serbest. Baktığı. Değerli kardeşlerim, ayet Kürsi'yi o mana ile, o muhteva ile, bütün semavi kitaplarda varmış. İmam-ı Kurtubi Hazretleri diyorlar ki, Tevrat'ta Veliyetullah diye anılırdı ayet Kürsi. Biz Ayet-ül diyoruz ya, Tevrat'ta da ona, Veliyetullah denilirmiş. Ve buyuruyor ki İmam Kurtubi Hazretleri, Ayetül Kürsi'yi okuyan kişi göklerin ve yerlerin melekutunda aziz diye anılır. Yani o kul Allah'ın aziz kuludur. Yüce kuludur, sevdiği kuldur, seçtiği kuldur. Ayetül Kürsi'yi okumak onun için büyük fazilet ve de bereketli. Dediğim gibi sakınmak mı istiyoruz? Korunmak mı istiyoruz? Ayet-i Kürsi'yi bolca okuyalım. Bolca okuyalım. ayet Kürsi'yi biz ne zamanlarda okuyoruz değerli kardeşlerim? Namazlardan sonra da okuyoruz değil mi? Allah ecdadımızdan razı olsun. Adet haline getirmişler. Namazımızı bitirdik mi? Müezzine vazife vermişler. Sen Allah Resulüne salavat diyeceksin. Resulullah'a salatu selam okutacaksın. Sonra tesbih. Sonra Ayet-i Sonra 33 defa sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Değerli kardeşler. Bunu yapıyoruz, buna devam edelim. Bunun büyük hikmeti var. Peki ayetel kürsiyi namazlardan sonra okumanın fazileti ve bereketi nedir? Nedir? Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenelim değerli kardeşler. Evet. Her namazdan sonra bir kişi diyor tefsirlerimiz ayetel kürsüyü okumayı adet haline getirir de bunu devamlı yapacak işleyecek olursa Allahu Zülcelal Hazretleri o kulunun ruhunu bizzat kendisi kabul eder. Araya melekler koymaz. Nasıl bir hal? Nasıllığı tam da izah edilebilecek bir hal değil. Yani okul Allahu Zülcelal Hazretlerine çok yakın olan kullardan olur. Velilerden olur. Allah'ın seçtiği kullardan olur. Büyük insanlardan olur. Cenab-ı Hak Hazretleri, Celal ve İkram sahibi olan Allahu u Hazretleri, aracı melekleri koymadan kendisi okulun ruhunu kapt edermiş. Ve o kulunu peygamberleriyle birlikte şehit oluncaya kadar savaşan bir kul gibi ona ahirette muamele eder. Yani Ayet-i Kürsi'yi devamlı okuyan kişinin ahiretteki sevabı neymiş? Bir insan düşünün. Bir peygamberin yanında, o peygamberin sahabesi olarak yardımcısı olarak onunla beraber şehit oluncaya kadar savaşmışsa bir kul ne kadar ecir alır? Ayetel Kürsi'ye devam eden kula verilecek ecir ahiret gününde o mükafat olacak. Ve Hz. Ali radıyallahu anh femzaetleri buyuruyorlar ki, birçok eserde görmeniz mümkün bu hadis şerifim. Resulullah böyle buyuruyorlar Hz. Ali Efendimizden. Bir kişi farz namazlarından sonra ayetel kürsüyü okumayı alışkanlık haline getirir de her namazdan sonra ayetel kürsüyü okursa onunla cennet arasında sadece ölüm vardır. Yani öldü mü cennete girer buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Onu <gülüyor> öldü. <gülüyor> Cennete girmeye girmek girmeye cennete kavuşmaya alıkoyan alık kavuşmaktan alıkoyan tek şey ölümdür. Yani öldü mü cennetliktir. Ve hadisi şerif devam ediyor. İmamı Kurtubi'nin rivayetinde böyle. "Vela yuhasibu 'aleyha illa sadiqun ev ayet el Kürsi'yi devamlı okumaya ancak sıddık olan veya gerçekten ibadet eden kullar devam eder. Bunu gönlünden arzu etmeyen, istemeyen insan bir okur, iki okur, sonra bırakır. Ama ısrarla devam ediyorsa, sabahta okuyor, akşamda okuyor, namazlardan sonra okuyor, eli boşa çıktıkça okuyor, sefere çıkarken okuyor, değişik vesilelerle okuyor, devam ediyor. O kul ya sıddıktır ya da Allah'ın güzel bir kuludur, abittir. Gerçekten ibadet eden bir kuldur. Bakın, rivayetin güzelliğine, tatlılığına bakın. Allahu ala ve Bir kişi yatağına yattığı zaman uyumadan önce ki biraz evvel efendim e faziletine dair diğer rivayetleri aktardık ama e geçen haftaki sohbetimizde de geçen haftaki sohbetimizde de Abdestli yatmanın faziletinden bahsetmiştik, hatırlayacaksınız değerli kardeşlerim. Efendim, şimdi bir kardeşimiz abdestli olarak yatağına yattı da üzerine de ayet-el okudu mu, bakınız rivayetin güzelliğine dediğim gibi, yattığı zaman eğer okuyacak olursa, Cenab-ı Hak Hazretleri o kulunu, kendisini, okuyanın kendisini, komşusunu, komşusunun komşusunu, ve evinin etrafındaki diğer evleri de kötülüklerden, bela ve musibetlerden kov. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyorlar. Meğer ayet-i kürsüyü okumak ne büyük bereketmiş. Hem kendimizi koruyoruz, hem komşularımızı, komşularımızın komşularını evimizin Nura bakınız, berekete bakınız. Ne kadar yaygın. Biz farkında değiliz. Okuyoruz ve bırakıyoruz ama... Demek ki Cenab-ı Hak gazetleri o ayetel kürsinin bereketine ve şerefine öyle bir, öyle bir ikramda bulunuyor ki onu okumanın nur ve bereketine bakın. Burada şunu tekrar söylemek lazım. Ağız güzelleştikçe bereketin çemberi de artar. Öyle olunca abdestli olarak temiz bir ağız. Ondan daha evvel istiğfar okuyarak, daha önce söylemiştim gece yattığımız zaman o seyyidül istiğfar dediğimiz istiğfarı da okuyuverelim. Seyyidül istiğfarı okuyup da o gece ölürse bir kişi veya sabahleyin okur da o gün ölürse cennete girer buyuruyor Ali ayet Ayetel Kürsi'yi okumadan evvel Seyyidül istiğfarı da okuyalım. Allahumme ente rabbi la ilahe illa ente halaqtani diye başlıyor yani. Arkasından Ayetel Kürsi'yi de okuyalım. Böyle olunca Cenabı Hak Hazretleri bizi muhafaza eder. Zaten abdestliyiz, başımızda bir melek var. Şeytan şeytan oradan kat'iyetle uzaklaşacak ve de Rabbiniz bize rahmet ve bereket ile muamele edecek. Efendim, bir tatlı rivayet daha var. Bakıyorum zamanım var. Sizlere aktarayım. Ebu Hureyre radıyallahu anh efendiler buyuruyorlar ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Ramazan'da toplanılan zekatların koruması için görevlendirdi. Mescitte, mescidin bir kenarında Ramazan'da toplanan zekatlar fakirlere dağıtılmak üzere toplanmış, bir zarar gelmesin diye, Ebu Hureyre Radıyallahu anh Femsi Resulullah bekçi tayin etmiş. Bir ara diyor, bir baktım, Ebu Hureyre Radıyallahu anh, birisi o zekatlardan çalmak istiyor, bir şeyler almak istiyor. Hemen diyor, kendisini yakaladım, sen zekatlık malları çalmak istiyorsun, öyle mi? Seni Resulullah'a şikayet edecek. Seni rezil edecek. Bana yalvardı, yakardı. Evimde çoluk çocuğum, aç. Ben perişan bir haldeyim falan, falan rica etti. Bir daha yapmayacağım söz dedi. Ben de diyor kendisine merhamet ettim bıraktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin soruyor. Hani biz deriz ya ne var ne yok. Nasılsın? Gece nasıl geçti? Bekçi ya. Eyvahur'u. -e ya Resulullah geceleyin birisi geldi. Zekatlık mallardan çalmak istedi. Ama yakaladım kendisini. size şikayet edecektim. Çok fakir olduğunu, çoluk çocuğunun perişan olduğunu söyledi ya Resulullah. Ben de merhamet ettim bıraktım ama size de söylüyorum. Haber veriyorum ya Resulullah. Resulullah ki dikkat et. Tekrar gelecek. Tekrar hırsızlık yapmak isteyecek. Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazretler yine ertesi gün bekçidir. Yine aynı kişi bakıyor gelmiş hırsızlık yapmak istiyor. Bir şeyler çalmak istiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhın gafletini takip ediyor. Hemen yine bileğinden yakaladı. Yine yalvardı rica etti. İşte şöyle açlıktayız, böyle perişan olduk, yokuz, yokluğumuz var. Ne olur bize merhamet et falan. Ebu Hureyre radıyallahu anh Femsi Hazretleri yine merhamet etti, yine bıraktılar. Resulullah yine sordu, ne oldu geldi mi? Geldi ya Resulullah. Peki ne yaptın? Kıyamadım ya Resulullah. Yine çok yalvardı, yine bıraktım. Dikkat et, tekrar gelecek buyurdu İsa 3 Üçüncü gün tekrar geldi. Bu defa dedi seni, üç gündür geliyorsun... Salmayacağım, şu direğe de bağlayacağım ve hem Resulullah hem de sahabe-i kiram efendilerimize, arkadaşlarıma rezil edeceğim. Yalvardı, yakardı, rica etti. Bir daha dedi söz, asla gelmeyeceğim. Hem de dedi eğer beni bırakırsan sana bir şey öğreteceğim. Eğer Ayet-el Kürsi'yi okuyacak olursan buranın etrafına, bizim gibi zararlı varlıklar asla zarar ver. Ebu Hureyre radıyallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri peki dedi. Bırakıyorum seni. Ve bıraktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiseyi aynen anlattılar. Ve buyurdular ki aslında çok yalancıdır ama sana bu konuda doğru söylemiş. Ama innehu kadı sadaka kevuhu ve kedû çok yalancıdır ama bu konuda doğru söylemiş. Yani Ebu Hureyre radıyallahu <gülüyor> aleyhi ve Şeytanın söylediğinin doğru olduğunu söylüyor. ayet Kürsi okunursa oraya geleceğini, zararlı varlıkların gelemeyeceğini e, söylemesinin doğru olduğunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri soruyorlar ve Ebu Hüreri'ye soruyor. Üç gündür kim karşındaki biliyor musun? Kiminle karşılaşıyorsun? Kimdir ya Resulallah bilmiyorum. Şeytan o diyor Aleyhisselatü Şeytan da üç gündür gel. Zekatlık mallardan çalmak isteyen şeytandı. Demek ki Ayet-i Kürsi'yi okursak akşam evimizin kapısını kilitlerken ki İslamidir, Tebbir esastır. ayet Kürsi'yi de okuyalım. Sahabi ikram efendilerimizden Abdurrahman İbni Avf biliyorsunuz. Aşere-i Mübeşşere'den, sahabenin ön, en önde gelenlerinden, daha dünyadayken cennetle müjdelenmiş on sahabiden bir tanesidir. Akşamları evine girdi mi diyor şu eser. Evinin dört köşesine ayet Kürsi'yi okur üfler. Zararlı varlıkların şerrinden Allah'a sığınmış olmak mana da vereceğim dedim. Çok mühim, ciddi bir latife daha var. Onu da aktaracağım. Sonra kısa da bir mana vereceğim değerli kardeşlerim. <gülüyor> Ebu Zer el radıyallahu anh hazretleri Resulullah'a sormuşlar. Ya Resulallah Kur'an-ı Kerim'deki en yüce ayet hangisidir? Ayetel Kürsi olduğunu efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh efendimizin aynı konuyla ilgili ifadeleri var. Übey İbn Kaab'dan bir hadisi kutsi aktarılıyor. Ee, Cenab-ı Hak Hazretleri Musa Aleyhisselam'a buyurmuşlar ki dedim ya Tevrat'ta da diğer kitaplarda da İncil'de de Efendimiz'e burada da aynı anlamda o dilde olan ayet vardır. Rabbimiz şöyle buyurmuşlar. Men ayet ayetel kürsi fi duburi kulli salatin ataytuhu sevab el Her kim her namazdan sonra ayetel kürsiyi okuma devam edecek olursa ona peygamberlere verdiğim ecri ve mükafatı ver. Cenab-ı Hak Hazretleri böyle buyuruyorlar. Öyleyse okumağa devam diyoruz. Ama şu rivayet çok tatlı. Dediğim gibi İmam-ı Kurtubi Hazretleri'nin eserinden sizlere aktarıyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri Musa Aleyhisselam'a vahyediyor ki, Değerli kardeşlerim, her kim her namazdan sonra ayet-el kürsüyü okumaya devam ederse, kaç dakika alır? İnanın böyle. Belki bir, bir buçuk dakikada okunur rahat edilmiştir. Her namazdan sonra okumaya devam ederse, Rabbimiz buyuruyorlar ki, ona ben, bana çok şükredenlere verdiğimin daha üstünde mükafat veririm. Ve ecran nebiyyin, peygamberlerin ecir ve mükafatını, sevabını ona veririm. Ve amale sıddikin, sıddıkların amellerine verdiği mükafatı o veririm. Bu ve devam ediyor Rabbimiz. Ve bassatu yemini bir rahme. Ona bütün gücüm ve kudretimle, rahmetimle muamele eder. Sağ elimi tam metne sadık tercüme edecek olursak böyle etmemiz lazım. Sağ elimle ki Cenabı Hak Hazretlerinin iki eli de sağdır buyuruyor Ali Aleyhisselam. Sol taraf diye bir şey yoktur Cenabı Hak Hazretleri için böyle buyuruluyor. Ve sağımı yani gücümü, bütün rahmetimi, bütün bereketimi o kulumun ayaklarının altına sattım. Besattu aleyhi yemini bir rahme. Yani biz daha kolay anlaşılsın diye müteahhirin ulemamızın verdiği mana ile mana veriyoruz değerli kardeşlerim. Bütün rahmetimle, bütün bereketimle, bütün ihsanımla okuluma muamelede bulunurum. Ve biraz evvel söylediğimi tekrar ediyor yine Rabbimiz. Resulullah'ın tekrar ettiklerini. Ve o kulumun cennete girmesi ölüm meleğinin kendisine gelmesine bağlı. Yani öldü mü o kulumu cennete koyar. Öldü mü o kulun ruhunu alırlar götürürler melekler cennete. Cennete uçururlar. Bu fevkalade mükafat ve ecri duyunca Musa Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi bu ecirleri bu mükafatları bu ihsanları, bu ikramları duyar da kim ayet-el okumaz? Kim okumaz? Kim ihmal eder? Bu kadar güzel mükafatı duyar da kim okumaz ya Rabbi? cenab Hak Hazretleri, bakınız ne kadar enteresan. Buyurdular ki değerli kardeşlerim. اِنِّي la اُعْطِيهِ min عِبَادِ اِلَّا نِنْ نَبِيِّنْ اَوْ صَدِّقِنْ اَوْ رَجُلُنْ Ben ayet-el ya bir peygamberime ya bir sıddık kuluma yahut da sevdiğim kuluma okuttururum. Ona o imkanı veririm ancak. Evreculun öreydü katlehu fî sevili yahut benim yolumda dinimin yolunda şehit olarak ölmesini istediğim kuluma okuttururum ancak. E bunlardan olmak istemez mi? Cenabı Hak Hazretleri'nin lütfuyla peygamberler zümresinde tabi onlar gibi olamayız ama onların arasında olarak Öylece haş olmak istemez miyiz? Sıddıklarla beraber olmak istemez miyiz? Veya ben okulumu çok seviyorum. Rabbimiz böyle buyursun hakkımızda istemez miyiz? Şehitlerin erdiği dereceye ermek istemez mi? Elbette isteriz. Öyleyse Ayet el Kürsiyi dilinizden düşürmeyin, değerli kardeşlerim. Demek ki okuyamayanlar, okumayanlar Allah'ın sevmediği kullar. Hani. Mevla dediği gibi ben onun diyor ağzına mühür vururum ve zikrettirmem zatımı. Kul Allah'ı zikrediyordu da vazgeçmişti daha önce hatırlatmıştım, aktarmıştım sizlere. Hızrı aleyhisselam da geldi. Niye bıraktın? Ben Rabbimi zikrediyorum ama ondan hiç bana cevap gelmiyor. Kalk. Senin onu zikretmen demek onun seni zikretmesidir. Kulumu zikretmek istemesem ona kendimi zikrettirmem. Ağzına mühürü vururum ve de asla adımı ona andırmam. Emrini inşallahla, maşallah Allah'ın o kadar zikriyle geçirir ve o ömürde boşa gitmem. ayet El Kürsi'yi sabah da okumak, okuyabilmek, buna devam edebilmek anlıyorum ki Cenab-ı Hak Hazretlerinin çok büyük lütfudur. Diye. Öyleyse okuyacağız. Beraber kısa bir mana verelim. Bundan sonra okurken manasını da şöyle tefekkür edelim, düşünelim. Gerçi mealler her evde var. Onun için tavsiye ediyorum. Hem ayet-i er tabii tabi meal okumak hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'in kendisini okumak değildir. Ama onun da ecri, onun da mükafatı inşallah vardır. Ve Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmak ibadetlerin en güzel. Düşünebiliyor musunuz? Ayet-i Kerime'yi, Ayet-i mesela hem anlayarak okumak, hem de ibadet niyetiyle Cenab-ı Hazretleri'nin rızası için okumak. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Sağlıklı bir insanın yediği, içtiği şeylerden istifade etmesi gibi. Tadını alarak. Ama hastaya da bir şeyler veriyorsunuz, zorla bir çorba içiriyorsunuz, ağzımın içi zehir gibi diyor. E, tadını alamıyor. Anlamadan gerçek tadını almak mümkün değil, değerli yani kardeşler. Onun için Kur'an-ı Kerim'i okumalı. Kur'an-ı Kerim'i anlamalı ve hayatımıza hakim kılmalı. Yaşamalıyız. Kur'an-ı Kerim bunun için indirildi. Akif'in dediği gibi ne fala bakmak ne de mezarlıkta okumak için değil. Hayat düsturu olsun. Bizim için hayat nizamı olsun diye indirildi Kur'an-ı Kerim. Evet anlamadan da okumak ibadettir. Bu konuda şüphe yok. Yani Kur'an-ı Kerim'i açıp anlamadan da okumak ibadettir. Ama anlayarak okumanın büyük bir zevki var. Sadibilah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyuh. O Allah'u zülcelal Hazretleri ki ondan başka tanrı yoktur, mabud yoktur. İllahu ancak o var. Allah'tan başka tapılacak varlık yok. Allah'tan başka tapılacak bir varlık yok. Başka mabud yok, başka ilah yok, başka önünde eğilinecek bir varlık yok, yok, yok. Ancak Allah-u Zülcelal El-hayyül kayyum, lafzayı celalin sıfatlarıdır. Rabbimizin sıfatları bunlar. El-hay canlı demek. Diriye biz hay diyor. Yani o Allahu Zülcelal Hazretlerinin ne evveli var ne sonu var. Hani İhlas suresinde lemyelit ve lem yulet de ifade olunduğu gibi ne doğurulmuş ne doğurmuş ne başkası tarafından hayır hayır haşa. Varlığı kendi zatından ne başlangıcı ve evveli var ne de bizim gibi sonu asla yok. Hepimiz bir gün ölecek. Bir de başlangıcımız da var. Bizim gibi aciz bir varlık haşa değil. Bütün noksan sıfatlardan Münezzeh, hay, diri ama öyle bir dirilik ki, bütün varlığa hakim birdir. Sonra El-Kayyum, yarattığı bütün varlıkları gücü ile onun zerrelerine ve efendim bütün ihtiyaçlarına vakıf olarak onları ayakta tutan, onları ayakta kılan varlık anlamı. Onların bütün ihtiyaçları, onları idare eden, onlara sahip olan hem yaratmış, yarattıktan sonra da bırakıvermemiş. Baksanıza şu dünyanın nizamına. Cenab-ı Hak Hazretleri aradaki o gücü dengeyi çekecek olsa da, yıldızlar, güneş, dünya, ay birbirine çarpışacak olsa ne olur? Kıyamet kopar. Kim bunları ayakta tutuyor? Bu koskoca kainatı rakamlara sığmayan yıldızlar, galaksiler... Saman yolları şunlar, bunlar kim ayakta tutuyor? Allah'u Zücala'da. Nasıl? Kayyum sıfatı. O müthiş kudreti, sınırsız, nihayetsiz, sonsuz kudreti ve gücüyle onları ayakta tutuyor. Onların ihtiyaçlarını görüyor. Kalplerimizden, gönüllerimizden geçenleri bile biliyor. Bütün ihtiyaçlarımızı biliyor. El-hayyul kayyum. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةُ وَلَا نَوْ Oraya geçmeden evvel bu hay ve kayyum, el hay, el kayyum sıfatları veya isimleri üzerinde Dilerseniz el esmaü'l husnadan, esma-i husnadandır diyebiliriz bunlara. Yani Cenab-ı Hak gazetelerinin güzel isimlerindendir diyebiliriz. Kimi alimlerimiz? El hayyul kayyum. Allahü u Zülcelal Hazretlerinin ismi azamıdır. Yani en büyük ismidir demişler. İsmi azam ne? Bizim hangisi olduğunu tam bilemediğimiz ve tespit edemediğimiz, Cenab-ı Hak Hazretlerinin bilgisini ve sırrını ancak istediği kullarına verdiği en büyük ismi. Alimlerimizin çoğunluğu, ekseriyeti, lafıza Celal yani Allah ismi Azam'dır. Yani Cenab-ı Hak azetlerinin en büyük ismidir derler. Ve o ismin içerisinde öyle bir sır gizli ki değerli kadın. Bunu ne anlayabilmek ne de anlatabilmek mümkün değil. İnşallah ismi Azam konusuna ayrıca bir temas eder. Ama El-Hayyul Kayyum da ismi Azam'dandır denildi. Resulullah ismi azam için buyuruyorlar ki, mesela sahabeden bir zat bir dua okumuştu. Allahümme inni eselüke bi enni eşhedü enneke anta allahu la ilahe illa anta l-ahadu s-samed ellezî lem yelid ve lem yulad ve lem yekullahu küfüven ahad diye bir dua okumuştu. Resulullah buyurdular ki, Cenab-ı Hak Hazretlerine ismi azamı ile, yani duaları, istekleri, ilticaları, ricaları, o vasıta ile istenildiği zaman asla reddetmeyeceği, Vasıta ile Allah'tan istedi. İsmi azam bu. İsmi azam elinde olan, İsmi azamın sırrına vakıf olan Cenab-ı Hak Hazretleri'nin kendisine verdiği muhteşem ve muazzam bir güce sahip. Allah adına yeryüzünde güç sahip. Melekler neler yapıyorlar? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri nasıl gerçekleşiyordu? Ayı nasıl ikiye bölmüştü? Mübarek elinden nasıl sular akmıştı? Miraca nasıl çıkmıştı? Bunlar hep mucize. Cenab-ı Hak kendine verdiği güçle bunlar. İsa Aleyhisselam, biliyorsunuz onun mucizesi ölüleri diriltmekti. Ölünün başına geldiği zaman, Ya hayyu ya kayyum der ve o ölüyü bu isimle diriltir. Alimlerimizden bazılar diyorlar ki, öyleyse bu ismi azam olabilir. Asafi bin ya hani Süleyman Aleyhisselam'ın bir hadisesi var biliyorsunuz. Sebep diyarından Belkis'in tahtını getirtmişti. Ayrıca anlatayım inşallah. Zamanım daraldı. O hadiseyi de bir aktaralım sizlere inşallah. Dedi ki orada ilmi olan Kur'an-ı Kerim, ilmi olan birisi dedi ki, ben sana onu göz açıp yumuncaya kadar getiririm. Bir cin, ifrit, sen buradan ayrılmadan getiririm demişti. Yani bir yarım günde mi getirecek, birkaç saatte mi getirecek? Güya cinler, insanlara göre çok daha güçlü varlıklar. Ama Cenab-ı Hakk'ın kendisine ilim verdiği bir zat ki tefsirlerimiz diyorlar ki onun adı Asaf İbni Berhiyâ'dır. Süleyman Aleyhisselam'ın çok yakın akrabasıdır. Dedi ki o bir aylık mesafeden 300 kişi üzerine otururmuş e, Belkis'in tahtının üzerine. O kadar büyük bir tahtı varmış. Hütüt haber vermişti. Ben sana onu göz açıp yumuncaya kadar zamanda getiririm dedi. Ve anında karşısına koyu ver. Nasıl oldu? İsmi Azam da oldu diyor temsilciler. İsmi Azam'ın sırrına vakıftı. Orada yok etti, burada var etti. Hani şimdi bir ışınlama var ya, bilim kurgu veya kurgu bilim, onları bizim dedelerimiz hep yapmışlardı. Şimdikilerin hala hayal hanesinde onlar. Benim ecdadım, benim sevdiğim, benim yolundan gittiğim büyükler, Mevlana, Muhyiddin Arabi tipindeki büyük insanlar, Asaf ibn-i onlardan bir tanesi, bu sırra vakıf olanlar Allah'ın lütfuyla, keremiyle, ihsanıyla böyle kerametler gösteriyor. Hazreti Ömer Medine'den ta Nihaben'de sesini nasıl duyurmuştu? Sanki. bunun gibi benzer şeyler. Evet. Denilmişti ki, Ya Hayyu Ya Kayyum ismi azam. Allah-u Zülcelalem. Ama tekrar ediyorum... Ulemamızın, alimlerimizin ekserisi lafz-i celaldir. Allah lafzıdır diyor. Ama bu manada da e, görüşler ortaya konulmuş Evet. Beni İsrail Musa Aleyhisselam'a sormuşlar. O da ya hayyu ya kayyumun ismi azam olduğunu söylemiş Musa Aleyhisselam. Beni İsrail'e. Evet. E biz de çok çok okuyalım. Çok çok okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri biliyorsunuz Bedir Harbi'ne çıkacakları gece sabaha, sabaha kadar kendisi için yapılan o küçük çadırda secdede böyle dua etmişler. Ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estağituh. Var mı sıkıntınız? Var mı derdiniz? Bu tesbihi çok okuyun. Ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estağituh. Ya Rabbi rahmetinle senden yardım dilerim. Sana iltica ederim. Senden nusrat dile. İstigase yardım dilemek. İlticada bulunmak. Elimden tut ya Rabbi. Bir rahmetike rahmetinle. Resulullah Bedir Harbi'nin gecesinde böyle söylemişler. Zamanımız geçmiş ama birkaç dakikada hemen bitiriyorum. La تَأْخُذُهُ سِنَةُ وَلَا نَوْ O Allahu zul Zülcelal Hazretleri ne uyuklar ne de uyur. Yani onun için ne uyuma vardır ne de uyuklama asla yoktur. لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O yaratmıştır ve O'nun içindir. Hani inna lillah ve inna ileyhi raciunda olduğu gibi. مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَوَ عَنْدَهُ اِلَّا بِيْنِ O'nun izni, O'nun müsaadesi olmadan, O'nun katında kim şefaat? Ancak O'nun izni. İnşallah bu konuyu gelecek sohbetimizde biraz daha açalım. İnşallah ayet el yeni mana verelim çünkü şefaat konusuna falan da girmek lazım sonra devam ederiz. Yalımu mu beyineydi himama kalfuhum onların önlerinde olanlarında arkalarında olanlarında bugüne kadar yaptıklarını da bundan sonra yapacaklarını, da. dünyadaki hallerini de ahiretteki başlarına gelecek hali de ahiretlerinin de nasıl olacağını bilir Allahu cüzzat. Ve la yuhiyatona <gülüyor> bi şey min almihi illa bimaşa onun verdiğinin dışında, onun öğrettiğinin dışında hiç kimse, peygamberler, melekler de dahil hiçbir varlık onun gerçek ilmini ihataydı. Ancak onun öğrettiği şey, onun bildirdikleri peygamber de olsa, artık peygamberler için bile böyle durum söz konusu ise bizim bilgimiz yok mesafesi. وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Onun kürsisi, gökleri ve yeri kuşatmıştı. Nedir o kürsi? Artık gelecek sohbete katıl. Ve la ve onları gökleri ve yeri korumak, muhafaza etmek. Ona hakim olmak Allahu Zülcelal Hazretlerine asla zor değil. Hiç bu konuda sıkıntısı yoktur. Hiç zorlanmaz. Ve huvel aliyul o çok yüce ve de çok Ali çok yüce, Azim çok. Evet. allah Zülcelal Hazretleri çok yüce ve çok büyük. Ayet-i konusuna devam edeceğim inşallah. Allah'ım nasip ederse gelecek haftada değerli kardeşlerim. Ama şu kadarını söylüyorum. O güne kadar, bugüne kadar okuduğumuzdan çok daha fazla okuyalım inşallah. Gecede, gündüzde, akşamda, sabahta. Abdestli olunmasını tavsiye ederim. Çünkü Rabbimizin adını, ismini ve O'nun ve zatının sıfatları, onun ismi olan bir ayeti ağzımıza alacağız. Onun için ağzımızın temiz olmasında çok büyük fayda var. Ayet-el Kürsi'yi çok çok yapalım inşallah. Ayet-el yar ve verimiz olsun, koruyucumuz olsun. Cenab-ı Hak Hazretleri onun nurunu üzerimizde daim kılsın. Hepinize Allah'a emanet ediyor ve hayırlı geceler diliyorum efendim.